Eyühe'l-Ikhvan fe inne eftelel kitab-i Ve eftelel heddi Heddi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuri muhtesatuha ve külle muhtesin bid'a Ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin vesahibaha finnar Ve biz senedil muhtesil ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl ve ozu bi kelimatillahit tammeti ve esmaih, esmaih kulliha ammeten min şerris sammeti ve lammeti ve min külle aynin lammetin ve min hasidin izâ hased ve min şerr ebiktıreti kıtrete ve mâ velede ve cae ve selasuna minel meleiketi fefaklu a'dikum vesahuh bi rukyete Muhammedin men akhaza alaiha safadan ve aflah enfa nefse vel ayn ma evke ma devam edeceğiz bu hadislerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvela ve haseten peygamber efendimizin ruhu fakiri için ve onun mübarek âlinin, ashabının cümle etbaının ruhları için. Vesair enbiya ve mürselin ve evliyaullah ve rical gaybin ruhları için. Saadat ve meşahit-i rükaliye'mizin cümlesinin sahabe kiramdan Allah aleyhi mecmai'nin zamanımıza kadar üstadlarımıza, şeyhlerimize kadar güzel an eylemiş olan silsilemize mensup, cümle mensuplarının ve onların halifelerinin, müritlerinin, mühitlerinin ruhları için uzaktan yakın hadisi şerifleri dinlemek üzere şu ilim meclisine cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin yakınları için biz yaşayan Müslümanların Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için müellif ve ravilerin yokları için şu camiyi yaptıranların emek sarf edenlerin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 Medine-i Münevvere'nin <gülüyor> toprağıyla ilgili ifadelerim. Hadisinin tamamını okudum. <gülüyor> Ebru Ebu Ümame El-Bahili ravisi Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki duasında uzu bi kelimatillâhit tammeti ve esmaihi külliha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 sığındığı şeyleri birer birer izah etmeye, dilimizin döndüğünce okuyup açıklamaya çalışalım. Buyuruyor ki Pey Peygamber Efendimiz Euzu sığınırım. Bir kelimat tammeti. Tam kelimeler Allah'ın tam kelimeleri ile sığınırım. Yani onları okumak suretiyle kendimi korundururum. Nedir tam kelimeleri? Allahu Teala Hazretlerinin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 Cenab-ı bin binbir ismi var diye dilimizde geçmiştir. bir adının hürmetine diye geçer. Ulema saymışlar, dört bine kadar, dört bine kadar Allahu Teala Hazretlerinin esmasını, adedi o, o kadar tespit etmişler. İsimleri çok da önde gelenleri, hadisi şerifte zikredilenlerin ayrıca bir ehemmiyeti olur tabii. O doksan dokuz isim, esma-i hüsnası,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 toplu olarak sığınırım diyor Allahu Teala Hazretlerinin isimlerine itica ettiğini ve o mübarek kelime-i ezan kelimeleri, bu tesbihat, tahmidat gibi kelimelere sığındığını ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Nereden? Min şerr <gülüyor> Yani zehirli olan şey, şeylerin, varlıkların şerrinden.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 Arafat'ta. Vurdu devirdi yani aşağıya. O kadar kuvvetli de zehiri. İşte bir Allah'ın tam kelimelerine ve isimlerine topluca hepsine birden sığınırım. Zehirli hayvanların zehirinden, yani kötülenen ne varsa onların kötülüğünden sığınırım. Same zehirli hayvanlar ama arı gibi zehiri öldürücü olmayan hayvanlar diye hususiyetini şerhde kaydetmiş. İkincisi Vellammeti Lame'nin şerrinden de söylerim Lame ne demek? Lame musibet demek yani. Musibetlerin şerinden de Allah'ın Bir başka bir değil cin demesi demek. Şeytan çarpması deniliyor ya cin çarpması deniliyor. <gülüyor> Nazar manasına da geliyor ama ayrıca ondan sonra nazarı ayrıca zikredileceği için burada o mana olmadığı anlaşılıyor. <gülüyor> Demek ki cin çarpmasından, zehirli hayvanlardan sığınır. Başka? ve كُلَّ اَيْنِنْ لَامَةٍ Her efendim, kötü gözler, nazarı değen her gözlerle Allah sığınır. Nazar haktır. İslam'da hadis-i şeriflerde zikri geçiyor nazar, sağlam öküzü baktığı zaman kıskanan nazarı değen bir insan, sırtından çatlatır derler nazar değer. Ondan da sığınıyor Peygamber Efendimiz. Burada nazar değmesinin hak olduğunun işareti var. O hak olmasa böyle bir sığınmaya güzüm görmezdi Efendimiz. Demiş evet. şerr-i hasedin izahı haset. Haset eden kimse o kıskandığı zaman çok çok kötü olur. Ne yapacağını bilemez, ne yapacağını şaşırır. Hasetçinin haset ettiği zamanki şerrinden gene sığınırım. Nemiş Ebi Kıtret. Ebi Kıtret diye lakaplanmış olan şeytanın şerinden söylenen. Ebi Kıtret şeytanın lakabıdır diyor. Şerhte bir de habis kötü bir yılan da diyor. Yani oralarda bulunan kötü bir yılan cinsidir de deniliyor. Onun da şerinden söylenen. Vema vele de şeytandan ve şeytanın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 Akşamleyin de her birinden tekmil alınmış Sen ne yaptın? Ben iki kardeşi birbiriyle dövüştürdüm. Ben filanca insana günah kişiyettim. Ben şunu yaptırdım, ben bunu yaptırdım. Karı kocanın arasına açtırana ilat giydirip, taş giydirilmiş başına. En te en demiş. Müşafatı alacak olan sensin. Tamam. Onun sırtına elbise giydirilmiş, başına da taş giydirilmiş ki en büyük şeytanlığı sen yaptın diye. Karı kocanın arasını bozanak, yuva yıkılıyor. Ortada bir şey yok. Şeytanın avanesi de var yani, zürriyeti de var. Ondan ve kendisinden ve zürriyetinden de sığınırım diye Peygamber Efendimiz böyle dua eylemiş. Kim böyle dua ederse, o sayılan şeylerin şerrinden allah Teala Hazretleri korur. قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ الْقَلَاقْ قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ Bunlar herkesin bildiği sığınma sureleridir. İkisine birden muavvizeteyn denilir. İnsanların yani korunmasına vesile olan mübarek surelerdir. Kulhuallahu ahad de onlara dahildir. Üçüne birden muavvizat denilir. Yani onları okuyarak, üfleyerek, ayet-i okuyarak, üfleyerek de korunur insan cellede. Şimdi kimlerin şerine sığınmış? Buna bakalım. Allah'ın tam kelimelerine ve bütün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 Diye Peygamber Efendimiz bildirmiş. Bu birinci bölümü hadis şerifen. Sonra buyuruyor ki, Cae selasen tüm ve selas minel melaiketi fakalı. 33 tane melek geldi de dediler ki, huzu türbete artıküm. ''Şu toprağını, şu arazinizin toprağından alınız.'' 33 tane melek geldi ve dedi ki, ''Şu arazinizin toprağından alınız.'' ''Femzehubiha'' ''Onunla meslediniz.'' ''Rukyete Muhammed'in, bu Hz. Muhammed'e mahsus bir tedavi çaresidir.'' korunma çaresidir. Yani hangi arazi medine imine veren <gülüyor> arazisi. Medine imine verenin arazisinden alınız ve onun ona meshediniz. Bu Hz. Muhammed'in kendisine mahsus bir tedavi şeklidir. Men akhzu aleha sadeen talaefleha.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 Kim bunun üzerine bu tedavi şekli geçti diye üzerine bir şey alırsa karşılığına iflah olmasın. Yani maddi geçim vasıtası yaparsa iflah olmasın buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tenfau bi iznillah bu toprak bu Medine'nin toprağı neye fayda sağlar? Tenfau <tentere> menfaat sağlar bi iznillah Allah'ın izniyle. Allah ona o mübarekliği veren, ona o şifa vasfını veren Allahu Teala Hazretlerindir mineral junun deliliğe fayda sağlar. Deliliği giderir. Cinneti, jununu giderir. Ve cüzam, amansız bir hastalık olan cüzamı iyileder. Ve baras, alaca hastalığı denilen bir çeşit deri kanseri gibi bir şey galiba. Böyle derisi parça parça alaca alaca oluyor. Sonra ilerliyor, yaraya dönüşüyor. Baras denilen, abras derler öyle insana da o hastalığa da ilgilidir el humme hemme humma manasıyla gelir yani ateşli hastalık manasına gelir ölüm manasına gelir şiddet manasına gelir efendim akrep ve zehirli diğer haşerat manasında da gelir onlara da fayda eder bu Medine'nin toprağı ve nefesi ve aynı okuyup da nefes edenlerin kötü nefes eder o okumalarına karşı da tesir eder ve ayın göz değmesine nazara da tesir eder. Yani o Medine'nin toprağı öyle bir mübarek topraktır ki Allah'ın izniyle günuna yani deliliğe cüzam hastalığına, baras hastalığına humma hastalığına veyahut akrep ve emsali haşeratın zararına nefes edip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 selehu kesale tu ma baina cumate ile cumate ve ziyade selasiyne ayam Peygamber Efendimiz yine Ebu Humade radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre cuma günü yıkanmayı emrediyor. Buyuruyor ki: silu yemme cumate." Cuma günü <gülüyor> bütün vücudunuzu gusülle yıkayınız. Gusleyleyinizi yıkayınız cuma günü peynen hümen ile teseriye amel cumu cumartesi çünkü kim cuma günü yıkanırsa telefon kefaret-i mâbeyne cumuati ile cuma evvelki cuma ile o cumaya kadar olan aradaki günahlara kefarettir böyle yıkamak ve ziyade tu selaseti ayar Üç günlük ziyadesiyle yani bir hafta oluyor cumadan cumaya 7 8 gün ediyor Üç gün daha ziyadesiyle yani on günlük günaha kefarettir Cuma günü yıkanlar. Onun için Müslümanlar Cuma günü yıkanmaya çok dikkat edecekler. Tertemiz, efendim, yıkanıp, gusül akdesi alıp, güzel kokular sürünür, misvatlanıp, camiye temiz elbiselerini, bayramlık elbiselerini giyip, temiz çoraplarını giyip böyle gelecek. Cuma Müslümanın bayramıdır. Çok mübarek bir gündür. Ona olanca gücüyle hazırlanarak öyle gelecek. Yani su kıt olsa,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 bir haftalık günahı üç gün ziyadesiyle affettirici bir sebeptir. Keh Suresi'nde unutmayın. 15. cüzün sonu 16. cüzün başına kadar 10-11 sayfa yarım cüzden az yani o Keh Suresi'nde okumayı hatırlığından çıkartmayın. Sonra Cuma günü çok salatu selam etmeyi Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde emretmiştir. Cuma günü olduğunu Perşembe gecesinden itibaren her zaman yaptığınız salatu selamı daha da arttırarak daha fazla miktarda salavatı şekle getirirsiniz. Diğer hadis-i şerif çok herkesin duymuş olduğunu sandığı bir hadis-i şeriftir. Bilinen bir hadis-i şerif. İğitenim hamsen kable hamsin. Hayateke kable mevlike ve sıhhateke kable sakamike ve terazreke kable şulike ve şebabeke kable heramike ve günahke kable pakrik. Abbas radıyallahu ahtem ve Amr ibn-i Meymun radıyallahu ahtem rivayet edilmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz 5 şeyden önce beş şeyi kendine ganimet bil. 5 şeyden evvel beş şey gelmeden evvel başına elindeki beş şeyin kadirini kıymetini bil onu ganimet bil kendine ondan istifade etmeye bak. Nedir? Hayatı kekablen örttik. Ölümünden evvel hayatından hayatını kanımetli. Hayat çok kıymetli bir fırsattır. Yaşamak yani. Yaşadığımız müddetçe insan tevbe eder, hayır işler cihad eder, çok çeşitli sevaplar kazanır. Öldü mü? Hamdettleri kapanır, biter işi. İstesler var tabi. Ummiyetle ölümle bitiyor. Onun için hayatımızın kıymetini bileceğiz. Bir zamanın bir dakikasını, bir saniyesini dünyanın cümle güçlerini, kuvvetlerini, teknolojisini seferber esseriz geri getirmek mümkün değil. Onun için zamanı çok iyi değerlendireceğiz. <gülüyor> Boşa harcamayacağız. ile geçirmeyeceğiz. Günahlara sarf etmeyeceğiz. Hayatımızın kadrini, kıymetini bileceğiz. Bu hadisi şeridi herkes yazıp ona göre şey yapmalı tanzim etmeli kendi hareketlerini. Ve sıhhat eke kavle Hastalığından evvel sıhh sıhhatini ganimet bildi Çünkü insan sıhhatliyken bak koşturur, oturur, oruç tutar, namaz kılar, hacce Her türlü iş sıhhatle oluyor. Hastalandı mı takatı kesilir bir kenara yatar. Nerede kaldı o namazlar? Nerede kaldı tesbihler? Bin bir türlü ızdırap, üzüntü içinde aklını başına devişiremez ibadetini tam yapamaz, sıkıntılar çeker. O bakımdan bu hastalık hali gelmeden şu sıhhatli halimizi ganimet bileceğiz. Bu böyle ebedi durmaz, değişiverir ama şu sıhhatliyken iyi çalışayım diye gayret edeceğiz. وَفَرَعْرَكَ قَدْلَ شُورِكَ Meşguliyet gelmezden önce boş zamanının serbestliğinin kıymetini bileceğiz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 Mezun olacaksın, çoluk çocuğa kavuşacaksın. ailen olacak, onun geçim dertleri şey yapacak. Bir de nerede bulursun bu geniş zamanı? Öyle geçer mi? Şimdi çoluk çocuk yok, geçim derdi yok. Bursu alıyorsun, evde oturuyorsun. Çalış, Kur'an'ı ezberle, hadisleri ezberle, fıkıh ilminde ilerle. Ne yapacaksan, şu fırsat bu fırsattır. Altın çağı hayatını. Ondan sonra öyle meşguliyetler gelir ki fırsat bulamaz. Sabahleyin çıkıyor adamcağız akşama gelecek de ne zaman ilmi öğrenecek? Hz. Ömer ah, radıyallahu anh öyle demiş. İlmi evlenmezden önce öyle evlendikten sonra o oh, oh, meşguliyetler, dünyanın meşguliyeti mümkün olmaz. Aklı darmadan dağılır. Çocukların birisi ateşli hastalığa tutulur, hadi hastaneye. Ötekisi bilmem kayıt olacak, bilmem ne yapacak. ikisi şöyle olur. ikisi böyle olur. İşte te, sıkıntılar olur. Onun için boş zamanı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 Allah-u Teala Hazretleri gençlikte insanın nefsi kuvvetliyken, arzuları damarlarında böyle çağıl çağıl çağlayıp dururken onlara hakim olup da Allah yolunda giden gençlere çok sevap veriyor. Yani çok kıymetli bir devredir. O devrede yapılan ibadetler de çok kıymetlidir. İhtiyarlık nasıl olsa birini dolaşıp gelecek Cenab-ı yoluna. Nice insanlar görüyoruz ki gençliğinde neler neler yapmış, ihtiyarlayınca sakal bırakmış, camiden dışarı çıkmıyor. Nasıl olsa... Yani dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Başka çaresi yok. Mühim olan gençlikte günahlara dalmamak. Gençliğin verdiği şeyle, havailikle, efendim, ateşlilikle günah işlememeye çalışmak. Onun için bu gençliğin kıymetini bilip çalışmak lazım. Bu ney teşşebabı yaudü yevmen dememek lazım. Keşke gençlik ah bir geri gelse. Gelmez. Gitti mi bir daha geri gelmez. Onun için Ey gençler, gençliğinizin kıymetini bilin. Biraz şu ihtiyar amcalarınızla konuşun. Biraz şu ihtiyar amcalarınızla anket yapın. Elinize defteri alın, kalemi alın. Amca genç olsaydın ne yapardın? Bir sor bakalım. Bir yaz bakalım. Genç olsaydın, şimdi benim yaşımda olsaydın, 18 yaşında, 16 yaşında, 14 yaşında olsaydın, ömrünü nasıl geçirirdin ne yapardın? Bak sana ne kıymetli şeyler söyleyecek. Ve gıdâke kâble fakirlik fakirliğinden önce zenginliğinin kıymetini bil. Paran var, zenginsin, durumun müsait. Eh, hadi bakalım hayırlara koş. Haccı yapacaksan hacını yap, sadakanı vereceksen sadakanı ver, yardım edeceksen yardım et efendim, zekatın vesaire, onları yap. Fakir düşüverilsin, evvelce yapmadığının borcu da omuzunda kalır.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 kendine ganimet bil. Ölümünden evvel hayatını, hastalığından evvel sıhhatini, meşguliyetinden evvel serbestliğini, boşverdini, gençliğinden, ihtiyarlığından evvel, dermansızlığından evvel gençliğini ve fakirliğinden evvel zenginliğinin kıymetini bil. 5 şeyin kıymetini bil. <gülüyor> Diğer hadisi şerife geçiyoruz. İhtenim o tu'a ainda rıkkat, fəinna ha rıhmət. Übeyyub nikah, Rabbı Allah, rivayet etmiş değil Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İhtenim biraz ön tarafa gelirse arkadaşlarımız kapıda kaldılar, servis yerlere şöyle geri geliyor. Önümüzdeki servis takip, arkada yer kalmadı, doldu. Maşallah, Allah cümenizden razı olsun. Allah kat kat ihsan eylesin. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya eden bir zümre olalım inşallah. Yani ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere şehit sevapları verecek Allah. Allah bizi o zümreden eylesin. Peygamber Efendimiz bir hadis şerhinde buyurmuş ki, Müslümanlık garip olarak başladı, garip hale dönecek. Yani diğer gurbetteymiş gibi kimsesiz Boynu bükük kalacak. fetuuba bil buraba, Gariplere müjdeler olsun, buyurmuş. Diyorlar ki, Bu, garipler kimlerdir ya Resulallah? Diyor ki, Ellezine yasruhune inde fesadinnaz. İnsanlar doğru yoldan çıkıp bozulduğu zaman, onlar doğru yolda kalmış, iyi insanlar olarak, salih insanlar olarak yaşıyorlar. İşte onlar. Etrafta hiç onların derdini anlayan, ona uyan kimse yok. Kendi vatanında boynu bükük, insan diğer gurbette gibi veriyor. Çünkü herkes zevkinde, keyfinde, sefasında benim yolumu anlayan yok. Yemicilik diyor, Efendim, aptallık diyor. İnsan dünyaya bir defa gelir diyor. Ya vur patlasın, çal oynasın, eğlen diyor. Ben yaşayayım da başkasına <gülüyor> olursa olsun diyor. Haram felal, felal tanımıyor. Biz garip gibiyiz yani diğer gurbette gibiyiz. Hiç etrafımızda sanki eş, ahlak ah, ah, dost yok da başka asırdan gelmiş sanki. Merik'ten gelmiş gibiyiz. Adam Müslüman oluyor, çocuk Müslüman oluyor. Anası babası kızıyorlar. Ne diye Müslüman oluyorsun diye. Kız başını örtüyor, anası babası kızıyor. Ne diye başını örtüyorsun diye. Evet. Ne yapsın işte boynu büküp böyle. İşte böyle olur olanlara Allah yüz şehit cevabı verecek bir hadis-i şerife göre. Bir tanesini verse bile ona yeter. Onun için Allah'ın cümlelerinden razı olsun. Bak canileri <gülüyor> dolduruyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in hadisini dinlemek için. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki اِلْتَنِمِ dua اِنْ دَرْرِقَّ Kalp Dikkatleştiği zaman duayı ganimet bile. Fe inneha miner rahmeti. Çünkü Allah'ın rahmetinin olduğuna alamettir. Allah'ın rahmetinden bir emaledir. Kalbin hassaslaştı, dikkatleşti, gözün yaşardı bir bir hoş hale dönüldü. Ha sarıl duaya. Tam Allah'ın rahmetinin seni kapladığı bir zamandır. Et edebildiğin duayı dua kabul olacak. Onu alamet. O, o durumu ganimet bilin diyor Peygamber Efendimiz. Bazen olur ki insan ibadet eder, tesbih çeker, namaz kılar. Allah bir tat verir ağzıma. Tatlı tatlı şıfır şıfır gönderir. <gülüyor> tatlı tattır, o zaman hemen duaları peş peşe ekleyip şey yapmak lazım. Çünkü evet. tam rahmet zamanı. Diğer hadisi şerif. Allah anh'tan rivayet edilmiş buyurmuş ki Peygamber Efendimiz müttela müminin duasını ganimet bilin Müttela müminin duasını ganimet bilin nasıl? müptela ne demek? bir hastalığa tutulmuş efendim hastalığından dolayı Efendim, hastanede, bilmiyor. Veyahut yatağında. Veyahut büyük bir derde uğramış. Sıkıntısı var. Perişan. işte ailesine şu olmuş, malda bu olmuş filan. Neyse yani, büyük bir derdi var. Müptela. Bir belaya uğramış. boynu koyunu bükük. Hemen yardımına koş. Duasını almaya çalış. Çünkü o ganimettir yani. Onun duası kabul olacağı için onu kaçırmamaya çalışmak lazım. Şöyle etrafınıza bakarsanız dertli boynu bükük kim varsa hemen yardımına koşarsınız. Hasta kardeşinizi ziyaret edersiniz. Siz ona dua edersiniz. Allah şifa versin diye. Bir de ondan dua isteyin. <Gülüyor> Müktehaya bana dua et kardeşim diye. Çünkü hastanın duası makbuldür. Başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Hastanın uykusu bile ibadettir. Hasta uyuyor, uykusu ibadettir. İniltisi tesbih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 Burada bu ikinci hadis, müptelaminin duasını galimet bilin. Arayın, tarayın etrafınıza, filanca adam, ha çok dertli, yardımına koş duasına. Şöyle, nasıl canlar şey yapar? Hacda şimdi bakıyorsun, dudakların kurmuş bazı yolda. Başka bir yer yok, etrafta bir yer yok, bir şey yok. Bir tersi geliyor, hocam bu yapıyor, bir bardak su. Ya nerede bakıyorsun, nereden bildin, kalbinden geçelim yani ne kadar makbule geçti hay Allah senden razı olsun o sıcakta sıcaklık şıkır şıkır içiyorsun mesela veya tam böyle sıkılmışsın yükler elinde bilmem ne filan birisi geliyor bir şey bir yardım ediyor hay Allah razı olsun Allah gönderdi filan seviniyor insan yani böyle sıkıştığı zaman daraldığı zaman öyle müptela daralmış değerli kimselerin yardımına koşun onların yaptığı dualar ganimettir yani fırsattan istifade etmek lazım geldik Ölgün güzel hadisi şerife ki hiç unutmayın buradan size de pay çıkıyor, bize de pay çıkıyor. Başkalarına da söyleyin. Peygamber Efendimiz Ebu Bekir'e radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre buyurmuş ki Duhdu alimen, ev müteallimen, ev müstemian, ev mühibben, ve la tekün hamisen, ve la hamise fetehlek. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, umudu Alim ol. Yani, kada gudu ve, aslında sabah vaktinde, gudu ve vaktinde gitmek demek. Alim olarak git. Yani yolunun tutturmuş, insan hayatta gidiyor ya. Alim ol, alim olarak yürü. Alim olmaya da, Alim olmaya teveccüh et manasına geliyor. Ya alim ol, yani meseleleri bilip, dinimizin, emirlerini, yasaklarını, Kur'an'ın ayetlerini, hadisleri, fukhın ahkamını bilip, itikadını, meselelerini bilip, öğrenmiş kimse. El müteallimen, yahut bilmiyorsak öğrenen kimse o. Üç peşine öğrenmeye çalışıyor. Dün çürgün birisi geldi, hocam dedi, babam beni 20 yaşıma kadar okutmadı, ben okumak istiyorum. Çırpınıyor Bilmem, memleketinden çıkmıyorum diyor babamdan diyor. Efendim, Adana'ydı. Oradan kaçmış, İstanbul'a gelmiş. İlim öğrenmek istiyorum. Ne güzel. Ya alim ol, ya da müteallim ol. Yani ilim öğrenici, talebe ol. Talebe olmak için de yaş bayis sorusu değil yani, maksat öğrenmek. El müslümi an, veyahut ilim meclisine git, dinleyici ol. Şimdi bir muntazam, kitap kalem elinde, ilim öğrenen insan vardır defterini çıkandır, çantasını açar, efendim kalemini alır, dikkatli yazar, tamam bu benim de tam talebe. E kimisi, yazması yoktur filan. Ama ilim meclisine gelir dinler. Tamam. Ya alim ol, ya talebe ol, öğrenici ol, ya dinleyici ol. Hiç. Evet. Dördüncüsü, ev muhitbe. Yahutta da İlmi seven kimse olur. İlmi seviyorsun da, alimi seviyorsun da, talebeyi seviyorsun da, ilim meclislerini seviyorsun da, içinde o sevgi var. O da yeter, o da güzel. Fırsat buldukça geliyorsun. Fırsat da bulamadığın zaman içinde sevgi var, canın atıyor, için yani gidiyor. Ah, vakit fırsat da ama Türk memuriyetim var vesaire, mecburiyetim var filan diyorsun, tamam o da iyi. Ya alim olacak, ya müteallim olacak, veyahut dinleyici olacak, veya seven olacak bunların. <Gülüyor> ve la tekün hamisa, ve hamis. Sakın beşincisi olma Bunlar Bunlar dört tane iyi. Alim, müteallim, müstemir, nuhim. Bilen, öğrenen, dinleyen, seven. Bu dördün beşincisi olma. Bunlar dışında Yani alim değil mi? Öğrenme yolunda da değil, ilim meclislerine gelip de dinlemiyor, sevgi de yok, bilme, alime, efendim ilim meclisine bir muhabbet ediyor. <gülüyor> Bu sakın bunların dışında bir beşinci grup olma yeterli, helak olasın, helak olasın, ennâsu <gülüyor> hemkâ'u illelâ. İnsanların hepsi helak olacak, bilenler müstesna, hepsi helak olacak.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 Ömrümüz 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene daha Allah'ın kitabını baştan sonra okumak. Daha bilmiyoruz Kur'an'ın kendine Kerim'dene geçmek. çok ayıp. Yani yakışır mı Müslüman'sın? Müslüman'sın daha Allah'ın kitabını şöyle bir manasıyla okumak. Hatim, hatim indirmek başka. Hatim indirmek de alak için olabilir. Baştan sonra okuyor zaten kendi lisanı anlayarak okuyor. Ama Müslüman'ın Türkiye'de bir Müslümanın bile şöyle bir alini, tefsirini okuması lazım Kur'an-ı Kerim. Bakalım Mevlam ne buyurmuş bu mübarek kitabında diye. Uvzu bismillahi fî sebînillâh Lâ tergullû ve lâ tazgîrû ve lâ tümessilû ve lâ taktülû velîdem velin müsâfiri Selât-ı Tümemm'i Selât-ı Tümemm'i alel-Peygamber vel-ebûbeyni yevmü Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte Safanî ve Arsâ'den rivayet olunmuş Radiyallahu anh Buyuruyor ki dokuzu bismillah ile tesbih Allah yolunda cihad ediniz. besmeleyle. Besmeleyle Allah'ın adını alıp girişin Allah yolunda cihad edin. La tohurlu ve la Sakın cihadın usulü var, elkani var. Sakın dinimet malını taksim edilmezden önce çalmayın, almayın, kendinize ayırmayın. E, nasıl olacak? Müslümanlar bir beli imdet ettiği zaman. Oranın malları ortaya konulur, gaziler arasında usulüyle bölüştürülüyor. O bölüştürülmezden evvel bir ayakkabı bu bile alamaz bir insan. Kullanıp kullanıp da iade edemez. O, o bile doğru değil. Kullandı kullandı eskitti, ondan sonra tamam işte bu benim etmağıydı, bu taksime girsin. <gülüyor> olmaz. Bir cariyeyi aldı, istifade etti, ondan sonra teslim etti, olmaz.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 Sonra öyle tümesildiği yakaladığınızı düşman şu hınçla burnunu kesim, kulağını kesim, dilini kesim yok. Buna e, müslüd derler. Yani yapmış eski e, kavimlerden yapanlar olmuş yakalıyor esiri işkence ediyor. Burnunu kesiyor, kulağını kesiyor. Efendim aleti, telassülünü kesiyor, vesaireyi kesiyor müsle, yani böyle şey yok hayvana da yok mesela hayvanın kızı yok, kuyruğunu kesiyor, kulağını kesiyor, bilmem burnunu kesiyor olmaz halkta de öyle işyace yok çarpışırsın, öldürürsen öldürürsen, esir alırsan esir alırsın öyle bir şey yok, öyle yapmayınız ödür etmeyiniz, hırsızlık etmeyiniz ağzı kesmeyiniz وَلَا تَكْتُّرُهُ وَلِيلًۜ Çobuk çocuğu öldürmeyiniz, daha masum, daha kulü uçağına gelmemiş, mükellef değil, öldürmez. E o kafirler şöyle yapmış, böyle yapmış, onlar kafir. Biz cihadı da Allah rızası için yapıyoruz. Bizim her şeyimiz Allah rızası için. Allah Teala Hazretleri, Allah Taala Hazretleri emretti diye yapıyoruz. Her işimiz ondan, onun için hepsi usulüne uygun. Bizim her işimiz ibadettir.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 Bizim cihadımız da güzeldir, barışımız da güzeldir, her şeyimiz, dostluğumuz da güzeldir, düşmanlığımız da asildir bizim, tarih boyunca öyle olmuştur. <gülüyor> Beniz misafirin selâsü ve <gülüyor> Misafir Arapça'da bizdeki manaya değildir, yolcu demek, seferde olan kimse demek, bize misafir deyince eve gelen kimseyi. Yani kapı komşumuzda olsa misafir diyoruz öyle değil. Arapçada müsafir, sefer mesafesine gitmiş kimse demek. Yani namazı iki nede kılma durumu doğuyor ya? O kadar. Üç günlük mesafe. Müsafirin üç gün ayağındaki mesi çıkarmayip üzerine mes etme hakkı var. Üç günlük seferde ayaklara giyilen meslerin kubbeinin üzerinde mesin biten ne kadardır? Üç gün. 3 gün 3 gece ayağını yıkamasına düzüm kalmadan, mesleni çıkarmasına düzüm kalmadan üstüne meseder. Mukim, velil mukim mu, velil mukim mi? Yalnız ve dayılatın. Bir gündüz bir gece, 24 saat, 24 saat sonra şey biter, müddet biter, ayağı yıkamak mecburiyeti vardır. Sabah namazında abdestini aldın, camiye gittin. Bir dahaki sabah namazına kadar çıkartmayabilirsin. Olur ya insan uygunsuz olur, nöbetçi olur vesaire ayağından mes'i çıkartmayabilir. Ondan sonra 24 saat dolduktan sonra mes müddeti bitti, çıkartıp ayağı yıkayacaksın, abdesti öyle alacaksın. Yalnız müddet 24 saatlik müddet nereden başlar? Ayağını yıkadın, mes'i giydin, o giydiğiniz halten başlamaz. O aldığın abdestin bozulduğu saatten başladı. Sen sabah namazından evvel saat dörtte evde abdestini almış mescini giymiştin. Bir dahaki yaz. Sabah dört olduğu zaman mesin bit müddeti bitti. Hayır, gitmedi Sen o abdesti aldın da hatırlarsan sabah namazına geldin. Sabah namazını kıldın. Sabah namazından sonra işraka kadar oturdun, işraki kıldın, eve gelince bozdun abdestini merakla ama o vakte kadar şey yapabilirsin. O abdestin ilk bozulduğu zamandan itibaren çalışmaya başlar 24 saat. Bu da böyle bu hadis-i şerif. Yerbetsin neha vitran selasen elhamsen evseban ev eksem ekseremin zalike in ve ettunne zalike bi ma ve anne fil ahireti kafuran ev şeyen min kafur <gülüyor> buna bir kadının hatunun cenazesinin yıkanması ile ilgili tavsiyesi peygamber Efendimizin buyurmuş ki ey kadınlar ey yıkayıcılar kadınlara hitaben evlitsin <gülüyor> daha şu cenazeli kadıncağızı yıkayınız vitren tek olarak yıkayınız çift olarak yıkamayınız yani yıkayış adetiniz tek olacak selasen üç olabilir, üç defa yıkayabilirsiniz khamsen, beş defa yıkayabilirsiniz ev 7 yedi defa yıkayabilirsiniz ev eksene min inra eytunna eğer ihtiyaç görüyorsanız daha fazla da yıkayabilirsiniz çıkmadı, kilit pisliği şeyi çıkmadı ee, daha fazla yıkayabilirsiniz ama vitil olarak yani tek adetli olarak yıkayınız cenazeyi e, bima-i sidirin sidir öyle. <gülüyor> öyle sidirini suyla yıkayınız, sidir dediğimiz Arabistan kiracısı derlermiş bizim delerimiz böyle bir ağacın şeyle, yapraklarından kokulu suyla, öyle yıkayınız sonra ve anne fil ahireti en sonuncu yıkayışınızda kafuren kafurla yıkayınız Kafur şu bizim mentolde filan kokusu duyulan şeydir. Yani bir maddedir ki onu da yıkayınız en son. Ev şey min kafur veya kafurdan içine kafur takılmış bir şeyle yıkayınız. Yani tamamen öyle yapabilirsiniz daha iyi. Az da olsa öyle olabilir. Kafur ikilmeye de iyi geliyor. mide de da filan. İyi bir defa güzel oldu. Yani bidesinde ağır ve filan olan insanlara da iyi geliyor. O en sonuncuyu öyle yıkayınız buyurmuş. Müslümanlar tabii kadınlar, erkekler kadınlar kadınları yıkar. Erkekler erkekleri yıkar. Böyle cenazesini bu tarzda yıkayacak diye tavsiyesi var Efendimizin. İr su silu fiyabeküm ve huzu min ve veştakü ve tezeyyenü ve tenezzafu inna بَنِيْ إِسْرَائِلَ لَمْ يَكُونُوا يَبْعَلُونَ ذَٰلِكَ فَزَنَتْ نِسَاءُهُمْ Bu hadis-i şerif Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. i̇bn Asakirde de geçiyor. Abdullah <gülüyor> İbn-i Peygamber Efendimiz süslete'yi emrediyor bize bu hadis-i şerif. Şöyle buyurmuş Elbiseyden suyafetim, elbiseyden bizi yıkayınız. Aksi nedir? Yıkamayıp, kapkara olmasıdır, kirli, kaslı olmasıdır. Elbiseyden bizi yıkayınız. Sonra, <gülüyor> Kıllarınızdan, saçlarınızdan alınız. Yani böyle saç, sakal, yığından karma karış, karışmış, kıllar, tüyler uzamış, böyle bir alınız. Yani bir kıraş, bir iktidama sokma istiyor. Vestakiur, işyerinize fırçalayınız, misaflayınız, malum e, e, misaf, çok çeşitli ağaçlardan olabilir. Yani tek cins illa filan ceyyardan, Arabistan'dan gelmiş bir ağaçtan olma mecburiyeti yok. Ama Arabistan'dan bir bitkinin kökü, çok güzel oluyor, şey yapıldığı zaman <gülüyor> yani, tel, tel ayrılıyor. Onunla dişler fırçalanıyor. Ha eskiden dayan çıkmadan, farklı olmadan Müslümanların diş fırçası vardır. Dişlerini temizlerlerdir. Peygamber Efendimiz diyor ki misaflarınız benim karşıma dişlerimiz saranmış, ağzımız kokulu vaziyete gelmeyiniz. Anlaşılıyor ki ana hedef ağzın sıhhati ve temizliği. Misvak 50 kadar çeşidi varmış ağaç olarak. Çeşitli ağaçlardan olabilir. Bizim memleketteki ağaçlardan, mesela ceviz ağacının ince dalından Ceviz ağacının ince dalından misvak olabilir. O Suudi Arabistan'dan gelen de olur. Suudi Arabistan'da da çeşitleri vardır. Yani satılan misvakların hepsi aynı ağaç cinsinden değildir. Fakat maruf misvak, onun artık adını bilemiyorum ne ağacıdır onun adı, o maruf misfakın diş etlerine yarayan hususi maddesi varmış. O madde diş etlerinin sağlığını temin ediyor ve insanların %70'inde, %80'inde görülen diş eti hastalığı, piyorelenme hastalığı engelliyor. Yani mislak kullananlarda o hastalık olmuyor. Onun için o, o mislaka fazla dikkat edin. Ama mislak yok, o zaman fırçayla da olur. Fırça da yok, o zaman parmakla da olur el esasında dişleri meclesi var. Marmaktan da misvak yerine geçer diyor Peygamberimiz. Buradan anlıyoruz ki mühim olan illa bu dişler ağızlar temizlenecek. Ekmek kırıntısı, yemek kırıntısı, pislik, sarılık vesaire olmayacak. İnsandaki üç gün şey yapmayınca, fırçalamayınca şöyle bir kazısa uçağın üstüne şey geliyor. Böyle sarı bir tabaka geliyor, birikiyor da Ondan sonra o sarı tabakı kahverengi oluyor, yerleşiyor, yapışıyor. Ağızda çirkin çirkin korkuyor. Bak İslam ona bile dikkat etmiş. İslam temizlik demidir. Maddeden, manen, bedenen, zahiren, batınen temizlik. Saçlarını tıraş edecek, efendim, kıllarını alacak fazlalarını, misvaklanacak, elbiselerini yıkayacak. Başka? Ve <gülüyor> teze yeniyor. <gülüyor> Ziynetlenilisin. Yani süsleniniz diyor peygamber efendimiz <gülüyor> ve telazzafu nezafetleniniz yani temiz pak olunuz her bakımda hani tamam dışımı süsledim içinden ne haber? Koltuk altında böyle kaldırdığı zaman şey salkımı gibi nasıl püskürü gibi kıllar çarpıyor bu kıllar terlediğin zaman terler orada kuruyor teke gibi kokuyor adam Niye koltuk altında masa düşkün gibi şeyler gidermemiş? Olmaz. Bunlar gidecek kazanacak çeşitli şeyler şekilleri var. Nasıl kazacağız kazı? Koltuk altı temiz olacak. Sakallar uzun olacak. Bıyıklar kısaltılacak. Neden? E, üstünde burnun var. Kurası böyle kocaman şey olursa, efendim, e, bıyıklar büyük olursa temizlik iyi olmaz çünkü akar. <gülüyor> çok uzun olursa ağzın içine girer, döner. Başlı görüyoruz burada mesela başka mezheplerden kimseler var, yine bıyığı bırakmak şey, yani onların usulleri öyle bıyığı uzatmış uzatmış şöyle yapıyor ama her zaman öyle durmaz ki ağzın içine de alt tarafı sapsarır olmaz bıyığı bırakmamızda sakalı bırakmamızda olmamız da hep sünnete uygun olacak peygamber efendimiz sakalları uzatın salıverin, bıyıkları kısaltın buyurmuş Bıyıklar kesecek. Temizlik çünkü o akıl mantık onu gerektiriyor. Bak burası burada kılın az olması lazım. Derisi görününceye kadar azaltıldı Peygamber Efendimiz. olan dolan odur. Sonra kasıklardaki kıllar gideri için. Hem erkek için hem kadın için. O da bir ter mevzu olur. Tencer oraya fazla birikti mi o da koku yapar. Ayrıca tabii idrar vesaire bulaşması şeyi olur. Abdest bulaşması olur, onun için oraları da temiz olacak, tırnaklar kesilecek, tırnakların altına pislik birikir, İslam her bakımdan temizliği emrediyor. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz, süslenin ve paklanın, Ter temiz olacak, yani dış görünüşü iyi de iç görünüşü iyi değil. Şimdi İstanbul'da üniversitede bir arkadaşım var, diyor ki, sosyeteden birisiyle konuştum, efendim bizim taharetlenmemize çatmış. Taharetlenmenin çok çeşitli şekilleri var. İnsan temizlenecek. Eee, taharetlenmiyormuş. Siz ne yapıyorsunuz? Biz sık sık kilot değiştiririz demiş. Hayır, Allah cezanı vermesin. Kilot değiştirmek de olur mu? Sık sık değiştirilmiş. Öyle şey olmaz. temiz olacak, pak olacak. Müslümanlık her bakımdan şeylik, temizlik temizlikliydi. O halde ne buyurmuş Efendimiz? Elbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızdan, kıllarınızdan alınız. Misraklanınız. Süsleniniz, paklanınız. Devamına dikkat edin. فَاِنَّ beni اِسْرَيلَ لَمْ يَكُنُوا يَبْا Beni İsrail bunları yapmazlardı. فَاَنْزَنَتْ <gülüyor> نِسَاُهُمْ Kadınları onun için zinaya düştüler. Haa. Şimdi bu tarafına gelince işim, burada da şu anlaşılıyor ki, evet evlilik diye bir şey var. Allahu Teala Hazretlerinin kanunu bu. allah Teala Hazretleri nesillerin ilerlemesini bu kanuna bağlamış, insanları hatun değil, erkekli kadınlı yaratmış. Diğer maklutta da öyle. Subhanebezi, halakal ezvacı daha. mimma tümbitil artu, mimma tümbitil artu ve min enfusihim ve mimma la Çift çift yaratmış allah e bu, bu kanun. Peygamber Efendimiz evlendi. Evlenmek yasak değil, günah değil, ayıp değil. E papazlar evlenmiyor. Onlar bid'at ettiler. Böyle şey yok. Ve rehbaniye denildi tedeuha ma kedefnaha aleyhim. Onlar bid'at ettiler. Ölçü o değil. Evleniriz. Ondan sonra evlenince de hanımın hukukuna ve beyin hukukuna, taraf beyin riayet edecek. Hanıma bey riayet edecek, beye hanım riayet edecek, Müslüman ailesi pırıl pırıl olacak. Herkesin imrendiği muhabbetli bir aile olacak. Patakla patakla patakla, akşam gel benim yanıma de olur mu? Olmaz. Nezaketle muamele edeceksin, terbiye edeceksin, hukukunu gözeteceksin, günah girmemesine gayret edeceksin. Yani bu sözü ben söylemiyorum, Peygamber Efendimiz'i söylüyor. Kaba saba olmayacak Müslüman. Yani hanımla bey arasındaki münasebetlerin, hareket tarzının, aile yuvasının, sıcaklığının, muhabbetinin nasıl olmasına dair çok tavsiyeleri var Peygamber Efendimiz. bey hanıma hiç aldırmaz, hanım beye hiç aldırmaz, olmaz. Vazife. Bir, bir yuva bir yuva kurulmuş bu yuvanın mesuliyeti beraberce devam edecek. Proporu eğer bir binanın tuğlaları sağlam olursa binada sağlam olur. Efendim bir ketten bir bina, 10 katlı bina yapacağım bir ketten. Ya git sen bir mühendisle konuş. Bir ketten 10 kat yapılır mı? Yapılmaz. Niye yapılmaz? Ya bir ket yük taşımaz. Biriket'in ikinci katını yaptın mı? çöker. Tuğlaları dayanıksız. Ha, bizim ailelerimiz de biriket gibi olmayacak. Bizim ailelerimiz sağlam, sağlam kaya gibi olacak. İyi pişmiş tuğla gibi olacak. Bizim İslam binası sağlam olması için. Ailelerimiz çürük olursa, Müslümanlık ve cemiyet de çürük oluyor. Muhabbet olmuyor. Ailede muhabbeti sağlayacağız. Bir insanın en çok sevap aldığı hayır sayılan şey, harcaması, ailesine yaptığı harcamasıdır. Al bakalım evine eti, sütü götür, bir muhabbetli muhabbetli yiyin. Dışarıya bakmasın çok çocuk, komşunun bahçesinden evi koparmaya kalkışmasın. Yani onlara iyi bakacaksın, koruyacaksın, kollayacaksın. Bak, böyle bu kadar süslenmeyi de söylüyor da arkasından Beni İsrail böyle yapmadılar da kadınları zina diyor. Demek ki muhabbet olmamış, aralarında erkeğe bakmış o saç sakal birbirine karışmış pis kokuyor şey yapıyor beğenmemiş kadın. öyle anlaşılıyor demek ki şey yapacak peygamber efendimize bir ziyaretçi gelmiş peygamber efendimiz şöyle başını eğmiş su varmış orada suyun üstünde şöyle saçlarını düzeltmiş yani aile yerine kullanıyor sığın yüzün sen de mi almak resulallah validelerimizden hazreti ayçi var e, tabi Evet, ben ne gezmezdi, taraksız gezmezdi. Her şeyi müntazam. Her şeyine bakan hayran kalırdı, Biz de öyle olacağız. Kim Yamalı olabilir. Eski olabilir. Bizim şeyimiz yok. En bezazetli mineral iman. tevazulu giyinme, şey yapmak imandandır. Ona bir sözümüz yok. İlla sana efendim en pahalı giyin kuşamla giyin. Ondan sonra etahma kasat demiyoruz. Temiz olacağız saade bir temizlik başmadan olabilir, fazenden olabilir, her neyse ama temiz olacak Müslüman. Erlik baba ke vez ve inne şeytan elayef daha baba ve etif misbah herke vez ve hamil inaete vez kul ismallah rivayet edilmiş. Evde yapılacak işlerle ilgili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: kapını kilitle, bağla." Canım, siyan yok. Yok, kapını bağla. Ve Süryaniler Allah'ın ismini anarak, Bismillahirrahmanirrahim, derken korkular diyerek Allah'ı anarak kapını bağla. Niye kapını bağla diyor? Bizim köylerde falan öyle eskiden kapılar dışarıdan açılabilirdi. Şöyle bir iki saat kaldı çektiğini bir şey yapar. Girersin içeriye. İç kapı da açılır. Girersin içeriye. Yani illa zili çalacaksın kapıda bekleyeceksin diye bir şey yok. <gülüyor>